Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir hanım ne kadar mesafeye kadar yanında mahremi olmadan yolculuğa çıkabilir? Öncelikle bu hususta gelen rivayetleri verelim. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının beraberinde babası veya oğlu, Yahut kocası veya kardeşi yahut nikahı haram olan biri olmaksızın üç gün veya daha fazla süren bir yolculuğa çıkması herhalde değildir. Yine Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre Resulullah'ın yanında kocası veya yakın akrabası olmaksızın kadının iki günlük yola gitmesini yasak ettiği bildiriliyor rivayette. Yine Ebu Hureyre'den bir rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının yanında kendisine nikahı haram olan biri bulunmadıkça bir gün veya bir gecelik yola gitmesi helal değildir. İmam Nebebi bu hususta rahimahullah şöyle demektedir. Kadının mahremi olmaksızın yolculuk yapmasını yasaklayan birçok rivayet vardır bu rivayetler lafızlarda farklılık arz etmektedir. Buhari'nin sahihinde İbn Abbas kanalıyla gelen rivayette kadının mahremsiz yolculuğa çıkamayacağı ifade edilirken herhangi başka bir bilgi yer almamaktadır. Fakat gerek Buhari'de, gerekse diğer kaynaklarda yer alan hadislerde 3, 2 ve 1 gün gibi farklı süreçlerden bahsedilmektedir. İmam Nevevi rivayetlerdeki farklılığı meselenin efendiminize farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından sorulmasına bağlamaktadır. Ulemamız kadının hacla umreden başka seferlere mahremsiz çıkamayacağına dair ittifak etmişlerdir. Hatta bu hükmün dayanağının yani illetinin emniyet olduğunu, bu temin edildikten sonra ne ile temin edilmiş olursa olsun, kadının mahremsiz de yolculuk yapabileceğini söyleyen eski ve yeni görüşler de var. Ancak ne söz konusu hadislerde hükmün, dayanağının yani illetinin emniyet olduğuna bir işaret vardır. Ne de öyle kabul edilse dahi bugünkü şartlarda yolculuk yapan kadının mahremsiz emniyette olacağı söylenebilir. Yani bugün da gitse otobüsle de gitse, hangi araçla giderse gitsin, kadın tek başına yola çıktığında emniyettedir demek söz konusu değildir. Çünkü geçmişte deve vardı, bugün de araba araçlar var ama yine kadın tek başına emniyette olarak yola çıkamaz. Yolculuğa gidemez. Yani civayetlerde bu açıkça belirtilmiyor. Yani emniyetten bahsedilmiyor. Sonuç olarak kadının şer'an, seferi sayılabileceği yani bugün e, seferi sayılabilecek mesafe evet. 90 kilometre olarak ifade ediliyor. Bundan daha az mesafeler de var rivayetlerde. O halde bu mesafenin üstüne çıkıldığında yani e, seferi sayılacak olan mesafenin üzerine çıkıldığında mahremsiz olarak bir kadının yolculuğa çıkması caiz değildir. E, tabi şimdi insanlar üniversite okumak, ilim tahsil etmek gibi e, şahsi zaruretler ortaya koyuyorlar. E, ama tabi ki hüküm olarak e, uyulması gereken hüküm budur. En doğrusunu bilen Allah'tır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.